Ra'd Suresi Necm 587 Erif, Lam, Mim, Ra İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen şey haktır, gerçektir. Lakin insanların çoğu inanmıyorlar. Allah, gökleri gördüğünüz şekilde direkler olmadan yükselten... Sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, güneşe ve aya boyun eğdiren, varlıkların yararlanacağı özelliklerde yaratan zahttır. Hepsi adı konmuş bir süre sonuna akıp gidiyor. O işi yönetir. Rabbinize kavuşacağınız güne kani olursunuz diye ayetleri ayrıntılı olarak açıklar. Ve o, arzı uzatan, orada sabit dağlar ve ırmaklar oluşturandır. Ve o, orada bütün meyvelerden iki eş yaptı. O, geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şüphesiz bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Ve o, yeryüzünde bir tek su ile sulanan birbirine komşu kıtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler... Çatallı ve çatalsız hurmalıklar oluşturandır. Ve biz meyvelerinde, kokularında, tatlarında onların bazısını bazısı üzerine fazlalıklı kılıyoruz. Şüphesiz aklını kullanan bir toplum için bunda bir takım alametler, göstergeler vardır. Necm 588 Ve eğer sen şaşıyorsan, asıl şaşırtıcı olan onların... Biz toprak olunca mı, biz gerçekten yeni bir oluşturuluşta mıyız sözleridir? İşte bunlar Rablerine inanmamış kimselerdir. Ve işte bunlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Ve işte bunlar ateşin yaranıdırlar. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Ve onlar senden iyilikten önce kötülüğü çabuklaştırmanı isterler. Halbuki onlardan önce onlara iz bırakan cezalar gelip geçmiştir. Ve gerçekten senin Rabbin yanlış işlerine karşılık insanlar için cidden bağışlama sahibidir. Ve kesinlikle senin Rabbin azabı, kovuşturması cidden çok çetin olandır. Ve küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden inanmayan şu kimseler, Rabbinden ona bir alamet gösterge indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her toplum için bir yol gösteren vardır. Necm 589 Allah her dişinin neyi taşıdığını ve rahimler neyi eksiltir ve neyi arttırır bilir ve her şey onun katında bir ölçü iledir. Allah görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği ve açıkta olanı bilendir, pek büyüktür, yüceler yücesidir. Sizden sözü gizleyen kimse ve onu açığa vuran kimse, gece gizlenenle gündüz açığa çıkan kimse eşittir. Her kişi için iki elinin arasından ve arkasından Allah'ın işinden olarak onu gözetip koruyan izleyiciler vardır. Gerçekte bir halk kendi benliklerinde olanı değiştirmedikçe Allah hiçbir şeyi değiştirmez. Ve Allah bir topluluğa kötülük istedi mi artık onun geri çevrilmesi söz konusu değildir. Onlar için onun aslarından bir yardım eden, koruyan, yol gösteren bir yakın da yoktur. O size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren, ve o yağmur yüklü bulutları ortaya çıkarandır. Gök gürültüsü onun övgüsüyle birlikte doğal güçlerde onun korkusundan dolayı onu noksan sıfatlardan arındırırlar. Ve o yıldırımlar gönderir de onunla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah çarpması pek çetin olandır. Gerçeğin daveti yalnızca onadır. Ortak koşanların, onun aslarından yalvarıp durdukları kimseler, onlar kendilerine hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar ancak ağzına gelmemesine rağmen ağzına su gelsin diye iki avucunu açan gibidir. Ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin duası sadece bir sapıklık içindedir ve yerde ve göklerde olan kimseler ve gölgeleri, ister istemez her zaman yalnızca Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterirler. Necm 590 De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, Allah'ın aslarından o kendi kendilerine yarar sağlamaya... Ve zarar vermeye gücü olmayanları Yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı ediniyorsunuz? De ki Hiç kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Ya da Allah'a Onun gibi oluşturan bir takım ortaklar buldular da Bu oluşturma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah'a her şeyin oluşturucusudur ve o birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir. Allah gökten bir su indirdi de vadiler kendi ölçüsünde sel olup aktılar. Sonra da sel suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir ziynet eşrası veya bir yarar sağlamak için ateşte erittiklerinin üzerinde de benzeri bir köpük vardır. Allah Hak ve batılı böyle örnekler. Sonra köpük atılır gider, İnsanlara yararı olansa yerde kalır. İşte Allah örnekleri böyle verir. Rablerine uyanlar için en güzel vardır. Ona uymayanlar ise yeryüzünde bulunan ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa onu kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte onlar hesabın kötüsü kendileri için olanlardır. Varacakları yerde cehennemdir. Orası da ne fena yataktır. Peki şüphesiz Rabbinden sana indirilenin gerçekte olduğunu bilen kimse, kör olan kimse gibi midir? Şüphesiz ancak kavrama yetenekleri olan kişiler, Allah'a verdiği sözleri yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan, Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi, iman ve ameli birleştiren, Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve hesabın kötülüğünden korkan kişiler, Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabretmiş, salatı ikame etmiş, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmuş, ayakta tutmuş, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah yolunda harcamış ve çirkinlikleri güzelliklerle ortadan kaldıran kişiler öğüt alıp düşünürler. İşte onlar bu yurdun akıbeti ad cennetleri kendilerinin olanlardır. Onlar atalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanlar ad cennetlerine gireceklerdir. Görevli güçler, haberci ayetlerde her kapıdan yanlarına girerler. Sabretmiş olduğunuz şeylere karşılık size selam olsun. Bu yurdun sonu ne güzeldir! Allah'a yeminle kesin söz verdikten sonra bozan ve Allah'ın birleştirilmesine emrettiği şeyleri iman ve amel kesen, birbirinden ayıran ve yeryüzünde kargaşa çıkaran kimseler. İşte onlar. Dışlanma kendileri için olanlardır. Yurdun kötüsü de onlar içindir. Ve Allah dilediği kimseye rızkı genişletir de, ölçülendirir de. Onlar ise basit dünya hayatıyla ferahladılar. Oysa basit dünya hayatı ahirette sadece bir kazanımdır. Yine o kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler, ona Rabbinden bir alamet gösterge indirilmeli değil miydi? Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı diyorlar. De ki, şüphesiz Allah dilediğini şaşırtır ve gönülden bağlanan kimseleri inanan ve kalpleri Allah'a anmakla zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek Rahata kavuşmuş kişileri kendisine kılavuzlar. Gözünüzü açın. Kalpler yalnız ve yalnız Allah'ı anmakla, zihnindeki tüm soru işaretlerini gidermekle rahata kavuşur. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseler, tuğba, güzellikler, müjdeler ve güzel dönüş yeri sadece onlar içindir. Aslında emrin tümü Allah'ındır. İman edenler hala anlamadılar mı ki eğer Allah dilemiş olsaydı kesinlikle insanların tümüne kılavuzluk ederdi? İnkar eden kimseler Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları dolayısıyla ya başlarına çetin bir bela çatacak veya yurtlarının yakınına inecek. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez, mi adını şaşırmaz. Necmi 591 İşte böyle. Seni, onlar Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a inanmazlarken, sana vahyettiklerimizi onlara okuyasın diye, kendilerinden önce nice önderli toplumlar gelip geçmiş olan bir önderli toplum içinde elçi yaptık. De ki, Rahman, Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, benim Rabbimdir. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Ben yalnızca ona işin sonucunu havale ettim, dönüşüm de yalnızca onadır. Andolsun ki senden önceki elçilerle de alay edildi. Ve ben kafirlere, benim ilahlığımı ve Rabbimi bilerek reddeden, inanmayan kişilere süre verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Haydın bakalım, benim azabım nasılmış? Andolsun ki biz, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve nesil, oğlan, kız çocuklar verdik. Hiçbir peygamber için Allah'ın izni bilgisi olmadan herhangi bir alamet, gösterge getirmek de yoktur. Her süre sonu için bir yazı vardır. Allah Dilediğini imha eder Dilediğini de yerinde bırakır Kitabın anası Bilginin kaynağı da Yalnızca onun katındadır Necm 592 Peki O kazandığı şeylerle birlikte Her bir kişinin üzerinde dikilen Görüp gözeten kimdir? Onlar ise Allah'a ortaklar edindiler De ki Onları isimlendirin. Yoksa siz ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi ya da sözden açık olanı mı haber vereceksiniz? Aslında kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişilere planları güzel gösterildi de yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için yol gösteren kimse yoktur. Onlar için şu basit dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa kesinlikle daha ezicidir. Onları Allah'tan koruyacak biri de yoktur. Necm 593 Allah'ın koruması altına girmiş kişilere söz verilen cennetin örneği şöyledir. Onun altından ırmaklar akar. Nasiplikleri, meyveleri, renkleri... Tatları ve gölgeleri süreklidir. İşte bu, Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin akıbetidir. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin akıbeti de ateştir. Necm 594 Ve kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilenle sevinirler. Karşıt grup oluşturanlardan onların bir kısmını tanınmaz hale getiren kişiler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve O'na ortak kabul etmemekle emrolundum. Ben yalnızca O'na davet ediyorum. Dönüşüm de yalnız O'nadır. Ve biz böylece Kur'an'ı Arapça mükemmel bir yasa olarak indirdik ve eğer sana gelen bilgiden sonra onların boş iğreti arzularına uyarsan Allah'tan sana bir yardımcı yol gösterici yakın ve bir koruyucu yoktur ve onlara vaat ettiğimizin bir bölümünü sana göstersek yahut sana geçmişte yaptıklarını ve yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırsak şüphesiz yine de sana düşen sadece tebliğ etmektir bize düşen de Hesap görmektir. Necm 595 Ve onlar şüphesiz bizim yeryüzüne geldiğimizi, onu etrafından noksanlaştırdığımızı görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü engelleyecek hiçbir kimse yoktur ve o hesabı çok hızlı görendir. Onlardan önceki kimseler de hileler yapmışlardı. Fakat bütün hileleri bozup cezalandırmak Allah'a aittir. O, her kişinin ne kazandığını bilir. Bu yurdun akıbetinin kim için olduğunu, kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler de yakında bilecekler. Ve küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişiler, sen elçi değilsin diyorlar. De ki, ''Benimle sizin aranızda en iyi tanık olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi bulunan kişi yeter.''